Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan Herkese günaydın Bugün malum 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Elbette tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu olsun Ama tabi hangi şartlarda e, Malum e, Türkiye Türkiye'de şu anda OHAL sürecinin e, Devam ettiği günlerdeyiz Ve bu aslında ee, o hal şartları altında e, kutlanan veya idrak edilen e, diyelim ikinci 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Ve tabi bütün bu o hal sürecinde yaşanan gelişmelerden e, kadınlar da çokça e, nasibini aldı e, Çeşitli şiddet ve e, baskılara maruz kaldı kadınlar KHK'larla işlerinden oldular işte tutuklandılar bazı hak ihlalleri yaşandı Kadınlar açısından Tabi öteden beri zaten Kadının emeğinin sömürüldüğünü Kadın emeğinin Yeterince karşılık bulmadığını Zaten biliyoruz Maalesef o hal şartlarında Bunlar da süre, süre geldi Ve şu anda da Devam ediyor tabii umalım ki Savaşsız şiddetsiz Ve o halsiz bir Türkiye'de Kadın emeğinin, kadın kimliğinin, e, toplumsal cinsiyet eşitliğinin, e, özgürlüğün e, sağlandığı 8 Mart'lar e, yaşansın. E, bundan sonra e, kadının üzerindeki e, şiddet ve e, baskı son bulsun e, diye e, umut ediyoruz. Şimdi biz tabii e, programımız ekonomi, ekoloji olduğu için... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kadın meselesinin farklı bir boyutunu ele alacağız. Aslında Türkiye'de çok bilinmeyen, çok tartışılmayan bir boyutu iklim değişikliği mücadelesinde kadın çözümlerini konuşacağız. Tabii bütün dünyada artık iklim değişikliği çalışanlar tarafından kabul edilmiş bir gerçek. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden en fazla... Kadınlar etkileniyor Fakat bunu nasıl kırabiliriz Bu tespiti yaptıktan sonra Bunun çözümlerini nasıl yaratabiliriz Bu önemli kısmı işin önemli kısmı bu aslında Şimdi bununla ilgili Çok yakın zamanda bir rapor Yazıldı Türkiye'de sanıyorum şu ana kadar Eşi benzeri olmayan bir rapor bu Şimdi telefon Hattımızda bir konuğumuz var Küresel denge derneği başkanı Nuran Talu bu raporun Akıl hocası aslında ortaya konmasında çok fazla emeği var. Bu raporda çeşitli akademisyenler, kadın çalışmaları yapan e, çeşitli insanlar katkı sağladı ve farklı açılardan e, mesele incelendi. Bu konuda çalışmak isteyenler için de bir yol haritası e, niteliği taşıyor şu anda bu rapor. Nurhan Hanım hattımızda sanıyorum. Evet buradayım. Günaydın. İyi, i̇yi sabahlar, günaydın. Günaydın Selin Hanım. Evet ben şöyle kısa bir girizgah e, yaptım ama tabii evet, şimdi birazdan evet, sözü size dinledim. bırakacağım. E, Hı -hı. Şimdi bu rapor e, nasıl ortaya çıktı? Hangi fikirle yola çıkıldı? Biraz isterseniz e, bunu e, konuşalım çünkü bunun evet. arkasındaki fikir önemli. Ondan sonra da çalışmanın önemli tespitlerini, bulgularını konuşalım. Tamam. E, teşekkür ederim. Bu bir, önemli bir fırsat. Çünkü e, 8 Mart e, söyleyipçileri, e, aslında ben bunu bir, bir güne hiçbirimiz kitlemek istemiyorum. Hı hı. E, siz de bahsettiğiniz e, genel anlamda e, birçok e, kadına dair emek Göz ediliyor bu ülkede e, ya da e, ne derler bastırılıyor. Hı hı. Ama e, bu emeğin sınırları yok. Yani çünkü e, dünyada da e, Türkiye'de de e, bir eşitlik anlayışıyla bakacaksak olaya e, biz varız. Yani biz de varız demiyorum. Biz varız. E, i̇klim değişikliğiyle mücadelede de kadınlar var. E, fikrin yani bu fikrin ortaya çıkması aslında e, e, yaratıcılıkla öte 15 yıldır dünyanın konuştuğu bir mesele iklim değişikliği ve kadın ilişkisi. Hı hı. Ee, sizin bahsettiğiniz üzere bir yandan e, etkilendikleri için yani iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden en çok kadınlar e, ve e, daha mağdur işte dezavantajlı gruplara etkileniyorlar. E, bu da, daha çok afetlerde karşımıza çıkıyor iklim afetlerinde. Ama da, bu da en çok egemen cinsiyet rolleri nedeniyle çıkıyor yani erkek egemen toplumlarda kadınlar hem dışlanıyorlar ekim mücadelesinde hı hı. hem de hem de mağdur oluyorlar. Ee, çok örnekler var i̇şte, Hı -hı. E, Erkek ilgimen olduğu için e, Sellerde fırtınalarda Erkekler yardıma koşarken Kadınlar evde e, su bastığı için e, Hayatlarını kaybediyorlar Bunların rakamları çok çeşitli Hı -hı. Bu daha çok e, e, iklim değişikliğinin Doğrudan e, Son zamanlarda gördüğümüz kriz tanımına içerisine soktuğumuz felaketlerle de ilgili dünya bunu Birleşmiş Milletler nezdinde 15 yıldır çalışıyoruz dedik evet. ya ama bu hani kadının rolü, kadının mağduriyeti ya da ne yapabiliriz kadınlar ne yapabiliriz mücadelede diye konuşma bir farkındalık şeklinde değil esasen artık karar mekanizmalarının içerisindeyiz biz iklim değişikliği Hı -hı. mücadelede ve uluslararası masalarda üstelik Türkiye'de bu ülkelerden bu karar yani kabul eden ülkelerden bir tanesi ee, şöyle çıkıyor esasen dünya 15 yıl, yıllardır biliyorsunuz iklimle ilgili çok uluslararası çok büyük zirveler oluyor. Kararlar alınıyor. Işte sözleşmeler imzalanıyor. Taraf alınıyor. En son bir Paris anlaşmamız var. Evet. Buraya gelinceye kadar çok çeşitli Birleşmiş Milletler kararları kabul görüyor ülkeler tarafından. Ve en son 2016 yılında da en son iklim zirvesinde Paris kararlarının yansıtıldığı şekilde iklim değişikliğinde kadının rolüne dair de bir eylem Planı çıkıyor hı hı. Ee, izimiz biraz buradan hareketle hı hı. fakat tabi her ülke kendi kadınlarının kendi e, sosyal ekonomik ve ekolojik e, koşullarına göre e, bir e, ulusal rota çizmesi lazım ve bunu da uygulamalarda tabana kadar indirmesi lazım. Biz buradan harekete geçtik ve bir yapı oluşturduk. Türkiye'de dedik ki Hı. egemen Türk, yani kadın erkekler cinsiyet rolleri nedeniyle e, kadınları nerelerde dışlıyorlar. E, ya ikinci yapının yapının ikinci ayarında da eğer biz önce olursak yani kadınlar önce olursa Taşları oynatabilir miyiz iklim değişikliğiyle mücadelede bu ülkede olumlu anlamda evet. e, feminist dünya ya da kadın haklarıyla uğraşan doğrudan uğraşanlar ben kadın bilimci olmadığım için bu cümleyi kullanıyorum evet. doğrudan uğraşanlar için şu cümle önemli e, yani Türkiye'de iklimle ilgili yönetim politika belirlemeye e, noktasında bura, buraya buralarda can tavanları kırmamız. Hmm. Yani bu cam tavan kavramını Çok iyi bilirler Hem akademisyenler, kadın akademisyenler yani Kadın bilim çalışanlar e Çünkü iklim değişikliğinde de böyle bir şey var Dünya örneğin müzakerelerde Unutlaması müzakerelerde ilk aradaki farkı Olumsuz farkı, eşitsizliği işte heyetler gidiyor biliyorsunuz dünyadan evet. yani her ülkeden de karar veriyorlar Paris Anlaşması'nı onlar yazıyor işte konu başlıklarını onlar belirliyor hangi mücadele alanları önemli diye. E, i̇lk önce oradan başlamış demiş ki aha, dünyanın gelen ülkelerin e, çoğunluğu erkek yönetici yani heyetlerde ve o, bunun üzerine biz de e, böyle bir çalışma başlattık mesela. çalışmamızın içerisinde böyle bir e, yan çalışma var. E, Türkiye e, bir iklim değişikliği Birleşmiş Milletler zirvelerine çok karar e, verilme odakları olduğu için önemli. Ee, yani belli segmentler içeride güncel olarak yıllardır bu işçiler 90'lı yıllardan beri iklim tartışılır BM camiasında. Ama mesela son 10 yıl içerisinde baktığımızda e, erkek iklimen müzakereleri var Türkiye için. Yani e, çok fazla erkek, e, yüzde %aha da rakam da vermek lazım. Hı hı. Yani heyetlerimizin, Türkiye heyetlerimizin %65'i erkek. Erkekler, yüzde karar vericiler beşi. hep erkekler. Evet, hatta, evet ama şeye baktığımız zaman mesela... E, Diyelim ki bakanlığın tüm dairesi başkanlığı var. Hı -hı. Dört tane şube müdürü var. iki tanesi kadın şube müdürü, iki tanesi erkek şube müdürü. Ama kadınlara verilen e, şube müdürlüğü e, titrilerinde ki o konu, şubenin konusu politikalarla ilgili değil. Daha çok teknik konularda. Yani kadınlara tek şey e, nasıl söyleyeyim? E, e, tek, e, a, alt, altta mutfağı hazırlayan, <gülüyor> yani mutfak evet. kelimesi bizim için hassas bir kelime. <gülüyor> hazırlayan bir rol veriyorlar. E, ama e, yöneticiler o mutfaktaki pişmişleri gidip e, nedenler? Sunumu erkekler e, yapıyor evet, aslında. Ziyaret evet. masasına onlar koyuyorlar. Böyle baktığınız zaman e, iklim değişikliğiyle mücadelede zaten Türkiye'nin başı dertte yani Maalesef. politikaları var ama hem e, bazı politikaların terse dönüştürmesi lazım ve bazı konularda da e, çok ciddi bir e, zihinsel ve ekonomik de, dönüşüm gerekiyor. Hı -hı. E, tam bu noktada bizim çalışmamız bu Dönüşümü iki yönüne baktı. Bir, iklim değişikliğiyle mücadele politikalarında Türkiye'de ciddi bir dönüşüm lazım. İşte enerji sektöründe olsun, tarım sektöründe olsun, gıda arzında olsun. Yani Çünkü hatalar var hepimiz bunları açık radyoda çok konuşuyor. Evet. Bir yandan o dönüşüm, bir yandan da toplumsal cinsiyet eşitliği dönüşümü. Çünkü Türkiye'de kadın... Kadının insan hakları üzerinden işte 8 master'ı konuşuyoruz. Yıllarca müthiş mücadeleler veriyoruz. E, ciddi bir lobicilik hareketleri var. E, konjöktüre rağmen e, elde ettiğimiz kazançlar var kadın hakları anlamında. İşte bu kazançların içine yeni bir politika alanı açtık biz. İklim değişikliğiyle mücadele. E, bu kazançları da e, şeyin e, sizin e, söylediğiniz gibi e, farklı Amiral gemisi alanlarımız var Yani mesela dünya e, Diyor ki yenilenebilir enerji sektöründe Kadın karar verici çoğalsın hmm. Tarımda zaten kadın Hep var e, Kadın e, tarımın İklime dayanıklı bir sektör Olması için kadının tarımdaki rolü güçlendirilsin ve Fırsatlar tanınsın e, Ya da e, afetlerde Mağdur olmasınlar buna göre önlemler Alınsın hmm. fırsat kelimesinden Girdiğimizde bir işi yapabilmeniz için kaynak gerekir. Hem insan kaynağı gerekir hem para gerekir yani finansman gerekir. Artık dünya iklim finansmanında kanalara da para vermemiz mı koyuyor. OECD Avrupa Birliği yani kadınlarla yapılacak iklim değişikliği mücadele çalışmalarında özel fonlar yaratıyorlar ki kadınlar çeşitli projelere girsinler diye. Bizim ülkemize bakın. Hı hı. Mesela en son HİB'ler vardı. Hala sürüyor. Çok değerli çalışmalar bunlar. Ama bakıyorsunuz hibe yöneticilerin, yani hibeyi alan örgütlerin yöneticilerinin hepsi üstü erkek. Yani buradaki bu dengesizliği bozmaz mı? Herhalde evet. inisiyatiflerimiz kadın olarak zorlaşıyor doğal olarak. Kadınların ee, biz bunun üzerine kendi sancak e, gemilerimiz yani ana politik alanımızı belirlerken işin siyasi boyutuna da girdik biraz. Evet. Dedik ki yani kadınlar işte siyasette mağdur, sizin söylediğiniz gibi emekte mağdur, Hı -hı. E, şiddette mağdur, e, siyasette mağdur ve yıllardır siyasette konuşuluyor. E, işte e, kadınların parlamenter olması, sürecin olması, sayılarının toanması, yerel ya da merkezi düzeyde hemen her konuda ama bakın tarım sektöründe, enerji sektöründe bütün karar vericiler, üst düzey karar vericiler erkek. İklim değişikliğiyle mücadelede baş müzakereci erkek, Türkiye'de kadın iklimci yok mu? Birincisi soru bu. İkincisi de yani siyasi alan derken biz sadece genel politika alanları değil artık somutlaşalım. Yani olabildiğince somutlaşalım. Evet. Türkiye Zira Ziraat Odalar Birliği'nin network'ünde karar verici kadın çoğalırsa Türkiye'nin tarım sektörü iklime dayanıklı olur. Çünkü zaten kadın informel olarak biliyorsunuz tarımda çok etkin bir rolde. Bu, bunun gibi sonra sağlık meselesi yani diyeceksiniz ki mesela çok zor olabilir bu iklim değişikliği meselesiyle i̇şte güncel hayatı gündelik hayatı birleştirmek zor olabilir. En güzel şekilde kadın yapar bu güncelik hayattaki sorgulamasını doğal olarak. Aslında elektrik faturaları Işte doğal gaz satırına baktığınız zaman niye bu kadar şişmiş diye bir kadın itiraz etmek zorunda artık Türkiye'de çünkü doğal gaz bir fosil yakıt eğer onu daha çok kullanırsa ya da Türkiye dışa bağımlı olarak onu elde etmeye devam ederse ederse çocuklarımızın çok yakın geleceği tehlike altında yani biz devletten taleplerimizi de ee, nasıl söyleyeyim kadınlık rollerimizle değil eşitlik rollerimizle istemeliyiz. İklim değişikliği de böyle. Yani evet. kreş istiyoruz diye tutturmamız Hı -hı. bir başka şey <gülüyor> ama en az o kadar ağırlıklı olarak e, biz e, başka bir şey daha istemeliyiz. Doğalgaz yerine enerjisi istiyoruz demeliyiz. Böyle böyle e, yani yaklaşımımız bizim buydu. Aslında ee, bir anlamda anlam bu böyle e, yani kadına biçilen e, salt e, tüketici, tüketen e, rolünü de aslında e, aşan bir yere e, evet. doğru evriliyor değil mi bu? Kesinlikle. Çünkü e, hepimiz e, ciddi bir tüketim toplumu içerisinde e, yaşıyoruz. Bu bizim ülkemiz e, ne yazık ki sonlarda iyice yani e, e, e, e, çoğalış durumda. Yani sürekli tü tüketen bir toplumuz. Biz biz, biz yani kadınla sürekli bir tüketen bir topluma suç ortağı olmak istemiyorsak Hı -hı. iklim değişikliğiyle mücadelede hangi alanlarda çalışacağımızı e, çok iyi bilmeliyiz. E, zaten tartışma bunun üstünden de yürüdü. Yani bir buçuk yıllık falan bir çalışmaydı. Hı -hı. E, Birleşmiş Milletlerin Küçük Destek Programı e, Küresel Denge Derneği'ni bizim derneğimizi destekledi. Ama biz hedef kitlemizi, öznemizi kadın örgütlerinden seçtik. E, Türk Kadınlar Birliği ile birlikte bir stratejik ortaklık kurduk bazı illere gittik. Ve dedik ki ey kadınlar sizin bu kadın savunmaz becerilerinizi şimdi iklim savunmalarına atacağız. Yani ortak noktalarda o kadar çok ki. Yani ekonomi mesela hakları insan hakları kadınlar. E, ekonomi evet. hakları ise ben gerçekten... Sürdürülebilir bir ekonomi hakkı istiyorum. Yani kömürle e, evet. her, ne kanser olmak istiyorum ya da işte petrolle, benzinle egzoz dumanından boğulmak istemiyorum. Yani öyle baktığınız zaman e, bu e, samumlar içerisinde rahatlıkla e, hareket edebilir diye düşündüm. Evet. Tüketim bir boyutu için. Evet. Bir de işte mesela e, ev, ev ekonomisine yakıştırıyorlar bizi. Yani işte evde en güzel ekonomiyi yaparsanız hmm. e, enerji açısından olsun işte su tasarrufu açısından olsun aferin size kadınlar e, yani siz tüketimde kalın yani en, tüketim kararlarında tüketim politikalarında sizi biz kullanalım diyorlar hmm. biz buna karşıyız biz ev ekonomisinin üstünde memleket ekonomisine Elimizi atmak istiyoruz. Çünkü düşük karbonlu bir hayat tarzı istiyorsak. Yani geleceği güvence altına almak istiyorsak. Kesinlikle bizim ev ekonomistimiz zaten... Genetik sahiplerimiz yapıyor evet. yani genel anlamda ben hep şeyi söylüyorum hep severek söylüyorum yani çok yaşlarımız belli orta yaşın üstüne çıktı çocukluğumuzda annelerimiz banyoya girdikten sonra ya da tuvalete ışığı söndürmediğimizde kafamıza terlik atarlardı. Yani e, bu, bu o kadar e, doğal bir sayı ki zaten biz orada tasarruf ediyoruz. Yani sürdürülebilir bir enerjiyi terliğiyle de <gülüyor> yıllar öncesinden kadınlar e, yapıyorlar. E, tamam biz onu yaparken artık başka bir şey daha yapmamız gerekiyor ki memleket kurtulsun. %50 bir nüfustan bahsediyoruz. Kadın çalışanlar, kadın örgütleri e, e, açısından bakıldığında yani bu kanat çok önemli. Diyeceksiniz ki o bizim çok kadınların çok işleri var. Hı -hı. Onların da bir uluslararası anlaşmaları var. Kadına karşı ayrımcılığın işte engellenmesi gibi bu sedav dediğimiz hani kısa adıyla mutlaka biliyorsunuz. İşte onlarla uğraşmamız lazım. Bir de iklim bir çıktı? Hı -hı. Bakın size hemen bir bağ söyleyeceğim. Sedavın yani kadına karşı her türlü ayrımcılığın, ilişkin Türkiye'nin çok yıllar önce taraf olduğu sözleşmenin. ...2002'den sonraki kararlarında kadın iklim değişikliğine girsin diyor. Hmm. Yani SEDA'lı çalışanlar da iklimle çalışmak durumunda hmm. artık. Ertuğrul'da e bu sözleşmenin e patikalarını e doğru e önerlediği e söz konusuysa. Evet. Nelere rast geldik? Bir de o çok önemli. Mesela biz cinsiyet olarak kadın çevircileriz, kadın iklimcileriz hmm. ama kadın çevreciler, kadın iklimciler e, feminist bakış açısından da yoksunlardı. Hmm. Yani o iki taraflı bir alışverişti ve çok değerliydi Örneğin e, nüfus konusunda bazı yani e, doğurganlık hakkı e, konusunda e, çatışmalarımız da oldu. Değerlendirmelerimiz de oldu ve bu açılan bir konu olarak Türkiye'nin şu anda gündeminde olmak gerekir. E, yani mesela çevreciler, ekolojistler e, dünyanın bütün rakamlarıyla, bütün işte dünya doğumu raporlarıyla son olarak bakıldığında insanın e, e, neler doğurmasının bir suç olduğunu dünyanın ekolojik değerlerinde e, çok net söylüyor. Yani değerler böyle ama doğurganlık hakkım var. Demeye başladığı zaman kadınlar hak olarak baktığında işte o doğrudanlık hakkında 3-4-5 her neyse ülkemizde bunu e, siyasiler kötü kullanıyorlar zaten bu hak meselesini e, 3-5 tane çocuğu doğuracaksınız ama sonların geleceği yok. Onların e, alacakları domates çok pahalı ya da yok yani evet. ya da e, hububat ya da işte işsiz kalacaklar. E, çünkü işte e, sektörler e, bir şekilde iklim değişikliği e, bile, e, etkileri nedeniyle olumsuz yani bu Çok boyutlu. Yani Hı -hı. kısaca e, iklimden bahsettiğimiz zaman kadının e, girme, girmeyeceği aslında... Alan yok. Hiçbir alan ee, yok. Da, evet. evet e, onun için yol haritasına ihtiyaç vardı. O, o haritasının işte sizin bahsettiğiniz gibi biz yani ilkiz ve öncüyüz. E, zor bir iştir. Yani Hı -hı. bir sonuç raporu olarak proje bitti ama yeni açıldı. Yani e, e, çok ciddi bir e, iş yaptığımızı düşünüyoruz. Evet. E, yükü de çok ağır. E, nereden anlıyoruz? İşte şimdi paletler e, de çok ölüyor şey açısından, işte anlatmak anlamında falan hmm. el vermek zorundayız. Ordu gibi e, kadınların durumunu anlatmamız lazım bütün değişikliğiyle mücadelede. Mesela dünyada genç kızlar. Genç feminist kızların iklim değişikliğiyle ilgili mücadele platformları var Neden Hı. bizim genç kızlarımız her yerde her ilde her mahallede ölçek olarak böyle platformlarla bu işi elindeki bu yol haritalarıyla falan Türkiye adına nasıl elim katkı veririm Yani burada mağdurum da hükümetten Hı. şunu istiyorum bunu istemeyim değil mağduriyetini de ayrıca sorgulamak lazım ama asıl aktif rolüm ne olacak evet, e, diye evet. e, e, bir, yani asıl he, hedefimiz bizim bu çalışmada buydu. Biraz kadınları e, harekete e, geçirmek değil mi? Bu konudaki bir de sorumluluklarını sorgulamalarını şu, kullanmalarını sağlamak değil mi? Kesinlikle ve bu şu konfliktarda şu ortamda e, yani kitlesel olarak bakmak zorundayız iklim değişikliğiyle mücadele evet. mücadeleye. E, siz mesela e, e, yıllardır bunu ev iklim çalışanlar yani yıllardır işte yani doksanlı yıllardan itibaren hükümetler yani devletlerin kamu yönetimleri oturup kalkıp e, e, sonuçlara baktığınız zaman hani uğraştılar ama sonuçlara baktığı zaman baktığımız zaman tek başına baş kaldılar. Hı hı. Artık başroller de çeşitli. Yani sadece hükümetler bu işlerle ilgilenmeyecekler pariz anlaşması bunlara görev verdi ön sözünde. Dedi ki kadınlar gençler, sivil hmm. toplum kuruluşları, iş camiası, üniversiteler taşın altına siz elinizi koyun olmadı. Hükümetten şunu istiyoruz şu kanunu çıkarırız demenin ötesinde yapılacak şeyler var dedi. Bu bir vazife. Yani e, bu, bu vazifeyi e, anlatmaya çalıştık biz e, bu önemli e, yaptığımız işte e, ve bunu da daha çok kitlesel olsun. E, hem farkındalığı artsın hem de talepler doğru tanımlansın yani kadın tarafından doğru tanımlansın Hı -hı. diye kadın sivil toplum kuruluşlarıyla çalıştık. Bir içi mesaj var mesela. Kadının, kadının insan hakları yeni çözümler derneği var. Bildiğim kadarıyla İstanbul'da mesela onlar insan hakları tanımları içerisinde çok yoğun işler yapıyorlar. Hı -hı. Ya da işte ne bileyim feminist İst Öğretmenler İmnisiyeti var. Şimdi bu öğretmenler şiddetle ilgili ajandaları bu şiddetle dolu olabilir. Ama bizim mesela bu hedef kitlemizde gözümüzü ortamına gittik mesela anlatabiliyor musunuz? Evet, evet. Diyeceğiz ki bakın feminizm yani kadın haklarını savunmak ekolojik hakları savunmak demek. Tarımdaki ekmeği de savunmak Elbette. demek. Yani elektriğimizi ucuza almak demek. Karanlıkta kalmayacağız yenilenebil enerjiyle bir şekilde hayatımızı idame ettirmeye devam edeceğiz demek. Hı hı. Ee, yani e, adalet lazım, hak lazım e, kentlerde e, yeşil pak derken nefes alacak kocaman, betonsuz e, e, yutak alanı dediğimiz, e, karbondioksiti tutan, fosil yakıtların emisyonlarını tutan e, büyük alanlara ihtiyaç var. Bunun bu talepleri feminist genç kızlar, feminist öğretmenler e, yani mesela e, Sıfır atık için emek veren kadınlar platformu var bu ülkede. Müthiş. <gülüyor> evet Bakın, gerçekten mesela, bugünler, değerli işler evet, yapılıyor. Çok değerli. Yani no, mesela bu, biz şimdi bunlara da göz diktik. Onlar da bize göz dikti. Biz tıktık tık şimdi raporlarımızı beraber paylaşmaya başladık. Sıfır atık demek atık yönetiminde kadının rolünün etkinliği demek. Oradaki kadın atık mühendisleri yani çevre mühendisleri ya da bu konuyla ilgili doğrudan ilgili mühendislik alanları bizimle çalıştıklarında Türkiye'de atık yönetiminde sere gazlarından biri olan metan, metan gazının kontrolünde bir rol almış olurlar. Evet. Yani ilişkiler çok kolay kurulabilir. Ee, biraz anlatmaya devam etmemiz lazım. Doğru. Evet. Ee, Kesinlikle. Evet. Yani, o bu çok şarkı... önemli. Evet. Bundan sonra evet. da aslında biraz e, iş e, sizin için şimdi başlıyor. Yol haritasını Kesinlikle koydunuz. Yani. Tespitleri yaptınız. Çözüm önerileri de aslında üç aşağı beş yukarı biliniyor ve bu Hı -hı. E, saydığınız e, bileşenlerle Hı -hı. birlikte de o yol haritası birlikte ortaya konulacak gibi görünüyor. Evet. Çok değerli bir çalışma gerçekten. Buna emek evet. veren e, herkese e, teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Böyle bir çalışma ee, biz de yani yaptıkları yani için. yaptığımız için, ne diye teşekkür ediyoruz. Radyolara teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçekten önemli bir ilgi alanıydı bu. Heyecanlı ve yenilikçi. Yani o açıdan e, bakıldığında çok daha önemli geliyor bize. Evet. E, çünkü e, bazen kadın haklarını savunmak bu ülkede e, ne derler patinaj yaptırıyor. Hı -hı. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Yani e, hep aynı şeyleri söylemek. İşte ha tamam rutin olarak Hı -hı. şiddete karşı bağıralım. E, yani bir yeni alan. Bu yeni alan aslında her şeyi içine alan bir alan. Yani öyle baktığınız zaman Hı -hı. E, bunu Türk Kadınlar Birliği algıladı. E, onların örgütlülüğü önemliydi. Çünkü e, yani örgütlü kadınlarla çalışmak e, başlangıçta akıllıcadır. Doğru. Öyle düşünüyoruz. Sonra bu platformlar yani mantar gibi patlarlar inşallah. Yani niye söylüyorum? Yani ben daha çok hem sorgulayan hem de yapıcı olmaya çalışan bir politika izlememiz gerektiğini düşünüyorum bu süreçlerde. Mesela Birleşmiş Milletler biraz konuşmanın başında söyledim. Hani ana kararlar aldılar, eylem planı kararı aldılar, yazdılar dedik. Eylem planı hazırlandıktan sonra iklim değişikliği kadınla ilgili Birleşmiş Milletler iklim Değişikliği Sekreteriyası tüm ülkelerden sizin kadın iklim ulusal odak noktanız kim diye istediler hükümetlerden. Evet. Mesela iklim Değişikliği Daire Başkanlığı'nda şimdi bir e, e, kadın arkadaşımız, şube müdürü e, iklim değişikliği konusunda ulusal odak noktası. Evet. Şimdi onu toplantılara çağırdıklarında, evet, çağırdıklarında ne anlatacak? Yani biz kadınların e, e, tarım çiftçilerini... Kadın-kadın Türkçülerini işte eğitiyoruz, e, aferin iyi tohum topluyorsunuz diye onu mu anlatacak? Hı hı. Yoksa yenilenebilir enerji kaynaklarında e, Türkiye'nin e, kadınlar, e, kadın, kadın örgütler finansman alabiliyorlar mı? Bu sorgulayın bu Bunları yapabilmesi için işte, sivil bu kulak vermediler bizlere. Evet. Biz de onlara bir, yani destek e, oluyoruz. E, o açıdan da seviniyoruz. Çok güzel. E, o, evet. Bu önemli bir şey olacak diye Gerçekten e, dediğimiz gibi değerli bir çalışma. Çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta da ekonomi ekolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Küresel Denge Derneği Başkanı Nurhan Taliğudu. Evet. E, bu e, Türkiye'de iklim değişikliği e, çözümleri, iklim değişikliği Kadın Çözümleri raporunu konuştuk. Bu hafta da süremizin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi Ekoloji